I wish knew how it put feel to be free, And wish I could break all the chains holding me. It is the policy of the United States to I seek and support the growth of democratic movements with the ultimate goal of ending tyranny in our world. There is no justice Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George Bush, hedefimiz dünyada despotluğu sona erdirmektir. Bunun için demokratik hareketlerin gelişmesini sağlamak ve buna destek olmak temel politikamızdır diyor ve devam ediyor. Özgürlük olmadan adalet olmaz. Bireyler özgür değilse, İnsan haklarından da söz edilemez. Daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük, daha az despotluk. Buna kim itiraz edebilir? İyi ama demokrasi denen şey nedir? Neye benziyor? Demokrasi aranıyor adlı dizimizde bu sorulara yanıt bulmaya çalışacağız. Dört kıtada toplam beş ülkede demokrasi arayacağız. Yolculuğumuza Amerika Birleşik Devletleri'nin batı sahillerinden. Kaliforniya'ya bağlı Orange County'den başlıyoruz. Burası dünyanın en zengin yerleşim birimlerinden biri. Bazlarına göre burası muhtemelen dünyanın en demokratik yeri de aynı zamanda. Peki Amerikan Başkanı George Bush, dünyadaki tüm demokrasilerin Orange County'ye benzemesini mi istiyor? Bir demokrasi olmak istiyorsanız seçimleriniz olmalı. Seçimleriniz varsa bunları düzenlemekten ve halkı oy kullanmaya ikna etmekten sorumlu birileri de olmalı. Orange County'de bu konuda bazı yaratıcı yöntemler geliştirilmiş. Seçmenin ayağına giden seyyar elektronik oy kullanma merkezleri örneğin. Neil Kelly, Santa Ana'daki seçmen kayıt merkezi sorumlularından. Bu bizi çok heyecanlandıran bir şey. Bu seyyar oy kullanma kabinini kamyonet çekiyor. Her şey elektronik. Karavanı her yere götürüyoruz. Bu seçeneklerden sadece biri. Zira oy kullanmak için pek çok seçenek var. Orange County'de eyalet valisi, vali yardımcısı, eyalet başsavcısı, temsilciler meclisi üyesi, senatör ve kasaba şerefine bağlı müfettişi belirlemek için seçimler yapılıyor. Bu kolay bir şey değil. Bu yüzden seçmenin işini kolaylaştırmak için bir sürü alternatif düşünülmüş. Havaalanında, alışveriş merkezlerinde, hatta marketlerde marulların yanında bile seyyar oy kullanma makineleri var. Buna rağmen nisan ayında yapılan bir oylamada katılım çok düşük olmuş. Oylamanın konusu bir inşaatla ilgiliymiş. Belirlenen standartlardan daha yüksek olan bu binanın inşaatına izin verilmeli mi diye sorulmuş bölge halkına. Kayıtlı seçmenlerden sadece onda biri binaya onay vermiş. Buna rağmen inşaata yeşil ışık yakılmış. Peki neden böyle? Biliyor musunuz bu demokrasinin bir parçası. Seçmenler için bir fırsat var. Bu fırsatı kullanıp kullanmamak onların bileceği iş. Eğer dünyayı dolaşıp demokrasiyi bulmaya çalışıyorsak aradığımız şeyin tam olarak tanımını da yapmak zorundayız. Bunun için Kaliforniya Üniversitesi kampusuna gidiyoruz. Çünkü burada demokrasi çalışmaları merkezi var. Öğrencilerin kafeteryasındayız şimdi. Mark Petraka, Siyasi Bilimler Fakültesinin Dekanı. Petraka'dan demokrasinin tanımını yapmasını istiyoruz. En basit şekliyle son 50 yıldır demokrasinin tanımı... Liderlerin seçimlerle belirlenmesi olarak yapılıyor. Bu bizim ulus devlet olarak kendimiz için de uyguladığımız, başkalarından da uygulamasını istediğimiz bir düstur haline geldi. Başka ülkeler liderlerini seçimle belirleme noktasına ulaştığında hükümetimiz, Amerikan hükümeti demokrasiyi başardığı için kendiyle gurur duyar. Yani bugün X ülkesinde biri çıkıp, evet biz liderimizi seçimle belirledik, bu yüzden bizde demokrasi var derse bu doğru olur mu? Tam olarak değilse bile doğru. Ancak bu demokrasinin çalışabilmesi ve sürdürülebilmesi için nelerin gerekli olduğunu açıklamak anlamında yetersiz bir tanım. Peki ama siyasi bir sistem olarak demokrasi tüm dünyada neden herkesin hedefi? Nereye giderseniz gidin, insanlar ya işte bizde olan şey ya da işte istediğimiz şey diyor. Aslında bu Berlin duvarının yıkılmasından ve Sovyetler Birliği'nin çökmesinden önce de böyleydi. Herkesin kötülediği diktatörlüklerin sözde anayasalarında bile halk demokrasisi gibi ifadeler vardır. Klasik anlamda demokrasi, bireylere kendilerini keşfetme, kapasiteleri ölçüsünde istedikleri yere gelebilme fırsatı sunuyor. Çünkü demokrasilerde bireylerin özgürlüğü ve belli bir dereceye kadar eşitliği söz konusu. Başka bilinen yönetim biçimleriyle kıyaslandığında insanın kendini keşfetmesi olan sadece demokratik yöntemlerde mümkün olduğunu görürsünüz. Dünyanın birçok yerinde kişiler için oy kullanılır ama Kaliforniya'da sadece kişiler değil, fikirler, öneriler için de oy kullanılıyor. Bu çok alışılmış bir şey değil. Sizce bu ne anlama geliyor? Ülkedeki eyaletlerin yarısına yakınında girişim iktidarı dediğimiz bir mekanizma var. Burada girişimle bir yasama organının ya da bizatihi bireylerin istedikleri bir yasal düzenlemeyi halk oyuna sunabilme yeteneğinden bahsediyoruz. Burada sadece bu eyalet için değil, ülke, şehir hatta okullar bazında inisiyatif mekanizmasının işletilebildiğini görüyoruz. Bu yüzden belli zamanlarda oy pusulalarında sizden onlarca farklı konuda oy kullanmanız ve görüş belirtmeniz istenebilir. Orange County'de halka birçok konuda görüşü soruluyor. Tabi başkanlar ve eyalet valileri için de oy kullanıyorlar. Ama okul yöneticileri hatta su dairesi müdürü için de sandığa gidiyorlar. Su dairesi müdürünün adı Daryl Miller. Sokakta minik bir anket yapıyoruz ve Daryl Miller'i tanıyor musunuz diye soruyoruz. Su dairesi müdürü Miller'ı tanıyan çıkmıyor. Miller'a dönüp soruyoruz. İyi ama bu kadar demokrasiye rağmen neden sizi kimse tanımıyor? Çünkü biz halka sadece su hizmeti vermekle görevli birbirimiz. Birçok konuya bakan belediye meclisleri kadar sesimiz duyulmuyor. Bizim işimiz sadece su. Su Dairesi Müdürlüğü belki mevkisi çok yüksek olmayan bir iş. Ama bu makam içinde seçim yarışı yapılıyor. Seçimler dört yılda bir yapılıyor. Seçimlere her girişimde rakiplerim oldu. Santana'daki herhangi bir yerel radyo kanalından burası hakkında merak ettiğiniz her şeyi öğrenmek mümkün. Latin müziği çalınıyor. Çünkü burası aslında Latin Amerika kökenlilerin bölgesi. Ülke toprakları içinde İspanyolca konuşanların en kalabalık olduğu yer burası. Belediye Başkanı Miguel Pulido da bölgenin birçok sakini gibi Meksika kökenli. Hemşerilerinin oylarıyla iktidara gelen Pulido, demokratik yollardan iş başına gelmiş her politikacı gibi herkesin temsilcisi olduğunu söylüyor. Sadece İspanyolca konuşanların değil. Belediye Başkanı kıdemli bir politikacı ve demokrasilerde en tepedeki kişinin bile istediği her şeyi yapamayacağını çok iyi biliyor. Pulido, Bay Santana değilse, Burayı kim yönetiyor o zaman? Pulido'nun yanıtı şöyle. Birden fazla şey aslında. İktidar seçilmişlerde, Ancak bunları uygulayacak birileri olması gerekiyor. Belirlenen hedefe inanan personeliniz bir takımınızın olması lazım. Aksi halde hiçbir şey yapamazsınız. O zaman Pulido'nun istediği şeyleri yapmasına kim engel olabilir ki? Yarın sabah kalkıp yeni bir havaalanı inşa edeceğim derse onu kim durduracak? Daha çok diğer seçilmiş yetkililer. Şunu söylemek istiyorum. Siyaset ve demokrasi isteklerin çatışması sanatıdır. Örneğin trafik sağdan olmak zorunda değil, soldan da olmak zorunda değil. Ama birine karar vermek zorundasınız. Aksi halde her şey birbirine gider. Bu yüzden yönetimin işi hangisinin doğru olduğuna karar vermek ve yalnızsa bunları düzeltmektir. Peki seçmenler her zaman doğru mu karar verir? Seçmenler her zaman kendilerini düşünerek oy vermezler mi? Of course, and they should. It's human nature. But I think that's why we have Tabii ki insan doğası gereği böyle de yapmalılar. Zaten bu yüzden temsili demokrasi var. Seçildikten sonra muhakeme gücünüzü devreye sokmanız gerekiyor. kötör değilsiniz ki. Belediye başkanına soruyorum. Bir diktatör gibi olup masaya yumruk vurmayı ve bunu istiyorum o kadar demeyi istemediniz mi hiç? Aslında bunu her zaman istiyorsunuz çünkü bu çarkın dişlileri arasından geçmek çok kolay olmuyor. Ama kimin doğru, kimin yanlış, kimin haklı, kimin haksız olduğunu nasıl bileceksiniz? Eğer iyi bir diktatör olmak için yola çıkarsanız ne kadar iyi olacağınız şüpheli olabilir. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Burası belediyenin Latin Amerika kökenli kadınlara danışmanlık hizmeti verdiği bir merkez. Kadınlar buraya İngilizce öğrenme, Amerikan vatandaşlığına geçme başvurusunda bulunma ya da form doldurma gibi konularda yardım almak için geliyor. Daha çok zengin ailelerin yanında temizlik işleri yapanlar, bebek bakıcıları ya da Orange County'nin garsonları bu kadınlar. Kasabanın bütün yükünü taşımalarına rağmen çoğu burada yasa dışı olarak kalıyor. Hiçbir demokratik hakları yok. Meksika'dan gelip buraya yerleşen Alejandra da onlardan biri. 13 yıldır Santa Ana'da yaşamasına rağmen Amerikan vatandaşlığına geçememiş. Alejandra, Amerikan vatandaşı olsaydın hayatında ne değişecekti, ne isterdin diye soruyorum. Sadece oy kullanabilmek, bu gerçekten benim için çok önemli. Çünkü o zaman benim gibi insanları temsil edecek kişileri seçme şansım olurdu. Bana göre Kaliforniya'nın artık Latin kökenli bir valisinin olması zamanı geldi. Bu yüzden Latin kökenliler bir an önce vatandaşlığa başvurmalı. Yoksa bu hedefimizi gerçekleştiremeyiz. Sınavda başarılı olduktan sonra Amerikan vatandaşlığına geçmek 390 dolara mal oluyor. Ama göçmenlerin birçoğu geri gönderilecekleri korkusuyla vatandaşlık başvurusu yapmıyor. Bu da bana adil gelmiyor. Santa Ana'da halkın büyük bir çoğunluğu Meksika göçmeni, birçoğu da yasa dışı göçmen. Bu durumdakiler konuşmaya korkuyorlar. Bırakın konuşmayı, yakalanacakları korkusuyla doktora bile gitmiyorlar. Bir mahkeme salonundayız şimdi de. Kaliforniya'da yargıçlar da seçimle iş başına geliyor. Judith McConnell, Kaliforniya Temiz Mahkemesi'nin baş yargıcı. Yargıçların adalet sistemini değil, seçmenlere karşı sorumlu olması gerçekten iyi bir fikir mi diye soruyorum. İşler her zaman beklediğiniz gibi yürümüyor değil mi? Mahkeme görevlilerinin seçimle belirlenmesini doğru bulmuyorsunuz. Çünkü bizim hukuk bilgisi tarafsız ve adil olma yeteneğimizle buralara gelmemiz gerekiyor diye düşünüyorsunuz. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde bu çok eskiye giden bir gelenek. Bu yüzden halktan yargıçları lehinde ya da aleyhinde oy kullanma hakkından feragat etmesini bekleyemezsiniz. Yargıçlar vicdanlarıyla seçmenleri arasında kalabilirler mi? Yargıç Judith McConnell kendisini buraya getiren seçmenlerin onaylamayacağı, hoşuna gitmeyeceği düşüncesiyle mesleki eğitimi ve vicdanına aykırı kararlar almak zorunda kaldı mı hiç? Bunu yapan yargıçlar olabilir. Böyle bir durumla karşı karşıya kalırsam görevimi bırakmayı tercih ederim. Seçmenler beni cezalandırabilir düşüncesiyle dürüstlüğümden ödün veremem. Peki bu işin içinde particilik de var mı? Yani yargıçların siyasi partilerle bağlantıları olabilir mi? Not in California. However, in some states the Hayır, Kaliforniya için böyle bir şey söz konusu değil. Ama bazı eyaletlerde, seçimlerde adayların parti ilişkileri de belirleyici olabiliyor. Ben bunu çok tehlikeli buluyorum. Yargıçlar da siyasetçiler gibi seçim kampanyasını yürütüyor. Bir şeyin bir şey, güçlü interessesini organizatıyorlar. Kaliforniya dışındaki bazı eyaletlerde maalesef yargıç seçimlerinde çıkar gruplarının devreye girdiğini görüyoruz. Örneğin Illinois'da bir yüksek mahkeme yargıcını seçmek için 10 milyon dolar harcandı. Bunu niçin yapıyorlar sanıyorsunuz? Bunlar şirketlerin faaliyetleriyle ilgili söz söyleyen, tazminat cezaları veren mahkemeler. O yüzden yüksek mahkeme yargıçlığı çok önemli bir görev. Bu korkunç bir şey değil mi peki? I find it very disturbing. I find it very disturbing. Bunu çok rahatsız edici buluyorum. Rahatsız edici çünkü bu üstü kapalı olarak yargıcın belli bir yönde karar alacağına işaret ediyor. 10 milyon dolar harcayarak sizin seçilmenizi sağlayan bir kişi karşısında ne hissedersiniz? Kuşkusuz bir bağlılık hissetme durumu ortaya çıkacak. Yargıç Judith McConnell. Şimdi Kaliforniya'dan ayrılıp bir sonraki durağımıza gitme zamanı. Burada neler öğrendiğimize bir bakalım şimdi. Evet, Kaliforniya'da çok seçim yapılıyor. Belki de gereğinden çok. Bu... Kaliforniya'da çok fazla demokrasi olduğu anlamına mı geliyor? Herkes için değil. Santana'dakilerin üçte biri, belki de yarısı Amerikan vatandaşı değil. Bu yüzden demokratik süreçte hiçbir rol oynamıyorlar. Ama Kaliforniya'dan ayrılmadan önce siyaset bilimci profesör Mark Petraka'ya bir soru daha sormak istiyorum. Bir sonraki durağımız Kamboçya'ya Orange County tarzı demokrasi ihraç etmek mümkün mü? Gee, I hope not. <gülüyor> Demokrasi böğürtlenli kek gibi bir şey değil ki. Bu kekin tarifini Kamboçya'ya götürüp onlardan bizim burada yaptığımız kekin aynısını yapmasını bekleyemezsiniz. Bu tarifi onlara vermekten daha fazla çaba harcamamızı gerektiren bir şey. Önce Kamboçyalıların ne tür kek istediğini belirlemek gerek. Bu yüzden Amerikalıların, Batılıların demokrasinin hangi unsurlarının nakledilebileceğini, Hangi unsurlarının yerel ihtiyaçlara göre belirleneceğini tespit etmek için daha fazla kafa yorması gerek. Bunu yaparken dine, kültüre, yaşam tarzına saygı gösterilmesi lazım. Profesör Mark Petraka ve demokrasi ile kek tarifi arasındaki ilişki. Demokrasinin izini sürdüğümüz dizimizin bir sonraki durağı Kamboçya'da görüşmek üzere. All the chains holding me